5. desisi şeytaniye. Ehli dalaletin tarafkirleri, enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Sizi enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki şu asırda ehli dalalet ene'ye binmiş, dalalet vadilerinde koşuyor. Ehli hak bilmecburiye ene'yi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Ene'nin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler, Hakk'ın hizmetine karşı bir haksızlıktır. Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i Kur'aniye ene'yi kabul etmiyor nahnu istiyor. Ben demeyiniz, biz deyiniz diyor. Elbette kanaatınız gelmiş ki, bu fakir kardeşiniz ene ile meydana çıkmamış. Sizi enesine hadim yapmıyor. Belki, enesiz bir hadim Kur'an'i Kur'anî olarak kendini size göstermiş. Ve kendini beğenmemeyi ve enesine taraftar olmamayı meslek ittiaz etmiş. Bununla beraber, kat'î deliller ile sizlere ispat etmiştir ki, Meydan istifadeye vaz edilen eserler miri malıdır yani Kur'an-ı Hakimin tereşşühatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez. Haydi farz-ı muhal olarak ben enemle o eserlere sahip çıkıyorum. Benim bir kardeşimin dediği gibi madem bu Kur'ani hakikat kapısı açıldı, benim noksaniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak ehli ilim ve kemal arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istina etmemelidirler. Selef-i salihinin ve muhakkikîn-i ulemanın âsârları, çendan her derde kafi ve vafi bir hazine-i azîmedir. Fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır, fakat bir anahtar çok hazineleri aşabilir. Zannederim ki, o enaniyet-i ilmiyeyi fazla taşıyan zatlar da anladılar ki, neşrolunan sözler, hakaik Kur'aniyenin birer anahtarı, ve o hakayki inkar etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. O ehli fazlu kemal ve kuvvetli enaniyeti ilmiyeyi taşıyan zatlar bilsinler ki bana değil Kur'an hakime talebe ve şakird oluyorlar. Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi farz muhal olarak ben üstatlık dava etsem. Madem şimdi ehli imanın tabakatını Avamdan havasa kadar maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk. O ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar olsunlar. ulema su hakkında bir tehdid azim var. Bu zamanda ehli ilim ziyade dikkat etmeli. Haydi farz etseniz ki, düşmanlarımızın zannı gibi ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba dünyevi ve milli bir maksad için çok zatlar enaniyeti terk edip firavun meşreb bir adamın kemale sadakatle etrafına toplanıp şiddetli bir tesanütle iş gördükleri halde acaba bu kardeşiniz hakikatı Kur'aniye ve hakiki imaniye etrafında kendi enaniyetini setretmekle beraber o dünyevi komitenin onbaşıları gibi terki enaniyetle Hakiki Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? Sizin en büyük alimleriniz de ona levbeyk dememesinde haksız değil midirler? Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sıf lillah için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz ve gözü kulağına hased etmez ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs-ı manevisinde her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazifeyi vicdaniyenizdir. Bir şey daha kaldı. En tehlikesi odur ki içinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehli ilim de var. Ehli ilmin bir kısmında bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da nefsi o ilmi enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hatta yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde, nefsi ise enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder, ta ki kendi mahsulatı ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. Halbuki bil mecburiye bunu haber veriyorum ki, bu dürüs Kur'aniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-ü imaniye cihetinde, Yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü çok emarelerle anlamışız ki bu ulûmu imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri dairemiz içinde nefsin enaniyeti ilmiyeden aldığı bir his ile şerh ve izah haricinde bir şey yazsa soğuk bir muaraza veya nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok delillerle ve emarelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur edzaları Kur'an'ın tereşşuhatıdır. Bizler, taksimul ül âmal kaidesiyle her birimiz bir vazife-i derruhte edip, o abu hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Altıncı desise-i şeytaniye, şudur ki, insandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder. Evet, Şeytanı ins ve cinni her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalpli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlaslı, himmeti ali gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar öyle desiselerle onları hizmet-i Kur'ani'den alıkoyuyorlar ki Haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, ta ki hizmet-i Kur'aniye'ye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki, hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve hakeza. Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa keserek, dikkatli fehminizi havale ederiz. Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz! Vazifeniz kutsiyedir. Hizmetiniz ulviidir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Ya ey yehalle din ve sabiru ve rabitu ve tekulla la allekum tuflihun. Ve la taşteru b ayati thmenan kiliila. Subhan Rabbek Rabbil aze ta ama yisifun. Ve selamun ala almurselin. Ve alhamdulillahi Rabbil alamim. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Allahumme salli wa sallim ala sayidina Muhammedinin nebiyil ummiyil habibil alil kadril azimil jah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Kutsi bir tarihçe. Kur'an Hakimin mühim bir sırrı icazisinin zuhur ettiği senenin tarihi yine lafzı Kur'an'dadır. Şöyle ki Kur'an kelimesi ebcet hesabı ile 351'dir. İçinde iki elif var. Mahfi elif elfun okunsa bin manasındaki elfundur. Haşiye ilmi sarf kaidesince, feilün felün okunur. Ketfün ketfün okunması gibi. Buna binaen Elif'un elfun okunur. O halde 1351 olur. Demek 1351 senesine sene-i Kur'aniye tabir edilebilir. Çünkü lafsı Kur'an'daki tevafukatın sırrı acibi Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur eczalarında o sene göründü. Ve Kur'an'daki lafzı celalin icaz-kerane sırrı tevafuku aynı senede tezahür etti. Ve bir nakş-ı icaziyi gösterecek bir Kur'an'ın yeni bir tarzda yazılması aynı senede oluyor. Ve hatt-ı Kur'an'ın tebdiline karşı Kur'an şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle Hattı ı muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur'an'ın mühim ezvâk icaziyesi aynı senede tezahür ediyor. Hem aynı senede Kur'an ile çok münasebettar hadisat olmuş ve olacak gibi. Altıncı Risale olan altıncı kısmın zeyli. esile Sitte. İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyil yazılmıştır. Yani Tuğ o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında vahşi reislerinin sağır kulakları çınlasın. Ve bu vicdansız gattarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Ve bu asırda yüzbin cihette Yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzuhaldir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lena elle netevekkel ala Allahi ve kad hadana subulena ve lenasbiranna ala ma aziytumuna ve ala Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri gayet çirkin bir suret aldığından çok biçare ehl-i imana ettikleri zalimane ve dinsiz cesine tecavüz nevinden, bana hususi ve gayri resmî kendim tamir ettiğim bir mabedimde hususi bir iki kardeşimle hususi ibadetimde gizli ezan ve kametimize müdahale edildi. Ne için Arapça kamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. Sükutta sabrım tükendi. Kabili hitap olmayan öyle vicdansız alçaklara değil. Belki milletin ile keyfi istibdat ile oynayan Firavun Meşreb komitenin başlarına derim ki, ey ehl-i bid'a ve ilhad, altı sualime cevap isterim. Birincisi, dünyada hükümet süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların, hatta vahşi canavar bir çete reisinin bir usulü var, bir düstur ile hükmeder. Siz hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz? Kanununuzu ibraz ediniz? Yoksa bazı alçak memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünkü böyle hususi ibadatta kanun yapılmaz ve kanun olamaz. İkincisi, nev-i beşerde, hususan bu asr-ı hürriyette ve bilhassa medeniyet dairesinde hemen umumiyetle hüküm ferma, hürriyet-i vicdan düsturunu kırmak, ve istihfaf etmek ve dolayısıyla nev'i beşeri istikrar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cürretinizle hangi kuvvete dayanıyorsunuz hangi kuvvetiniz var ki siz kendinize ladini ismi vermekle ne dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde dinsizliği mutaassıbane kendine bir din ittihaz etmek tarzında dine ve ehli dine böyle tecavüz elbette saklı kalmayacak Sizden sorulacak ne cevap vereceksiniz Yirmi hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız halde nasıl 20 hükümetin birden itirazını hiçe sayar gibi hürriyeti vicdaniyeyi cebri bir surette bozmaya çalışıyorsunuz üçüncüsü mezhebi hanefinin ulviyetine ve safiyetine münafı bir surette vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema uss'u'un yanlış fetvaları ile benim gibi Şafi'i i adamlara hangi usul ile teklif ediyorsunuz? Bu meslekte milyonlar etbağı bulunan şafi mezhebini kaldırıp bütün şafiileri hanefileştirdikten sonra bana zulüm suretinde cebren teklif edilse sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilebilir. Yoksa keyfi bir alçaklıktır. Öylelerin keyfine tabi değiliz ve tanımayız. Dördüncüsü İslamiyet ile eskiden beri imtizaç ve ittihad eden, ciddi dindar ve dinine samimi hürmetkar Türklük milliyetine, bütün bütün zıt bir surette, Franklik manasında Türkçülük namı ile, tahriftarane ve bidakarane bir fetva ile, Türkçe kamet et diye, benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek, hangi usulledir? Evet. Hakiki Türklere, pek hakiki dostane ve uhuvvetkarane münasebetdar olduğum halde, böyle sizin gibi frank meşreplerin Türkçülüğü ile hiçbir cihette münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanun ile, eğer milyonlarla efradı bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisanını unutmayan ve Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milliyetini kaldırıp, Onların dilini onlara unutturduktan sonra, belki bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz bir nevi usulü vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfidir, eşhasın keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz. Beşincisi, bir hükümet kendi rayyetine ve râiyet kabul ettiği adamlara her bir kanununu tatbik etse de, râiyet kabul etmediği adamlara kanununu tatbik edemez. Çünkü onlar diyebilirler ki, madem biz rayiyetiniz değiliz, siz de bizim hükümetimiz değilsiniz. Hem hiçbir hükümet iki cezayı birden vermez, bir katili ya hapse atar veyahut idam eder. Hem hapisle ceza, hem idamla ceza bir yerde vermek hiçbir usulde yoktur. İşte madem vatana ve millete hiçbir zararım dokunmadığı halde, Beni sekiz senedir en yabani ve hariç bir milletten, cani bir adama dahi yapılmayan bir esaret altına aldınız. Canileri affettiğiniz halde, hürriyetimi selbedip, hukuku medeniyeden ıskat ederek muamele ettiniz. Bu da vatan evladıdır demediğiniz halde, hangi usul ile, hangi kanun ile bîçare milletinize rızaları hilâfını olarak, tatbik ettiğiniz bu hürriyet şiken usulünüzü, benim gibi her cihetle size yabancı bir adama teklif ediyorsunuz. Madem harbi umumi de ordu kumandanlarının şehadetiyle, vasıta olduğumuz çok fedakarlıkları ve vatan uğrunda can-siperane cinayet saydınız ve biçâre milletin hüsn-i muhafaza ve saadet-i ve uhrevîyelerinin teminine pek ciddi ve tesirli çalışmayı hıyanet saydınız ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfi, küfrî frank usulünü kendinde kabul etmeyen bir adama 8 sene ceza verdiniz. Şimdi ceza 28 sene oldu. Ceza 1 olur, tatbiiğini kabul etmedim, cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usuliledir? Altıncısı, madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran küllî bir muhalefetimiz var. Siz, dininizi ve ahiretinizi, dünyanız uğrunda feda ediyorsunuz. Elbette, mabeynimizde tahmininizce, bulunan muhalefet sırrıyla, biz dahi hilâfınıza olarak, dünyamızı, dinimiz uğrunda ve ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin, zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında, bir iki sene zelilâne geçecek hayatımızı, Kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek, bize âb Kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an-ı feyzine ve işaratına istinaden, sizi titretmek için size kat'î haber veriyorum ki, beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir el ile, cennetiniz ve mahbubunuz olan dünyadan tard edilip, ebedi zulümata çabuk atılacaksınız. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek ben de huzuru ilahi'de yakalarını tutacağım adalet ilahiye, onları esfel isafiline atmakla intikamımı alacağım ey din ve ahiretini dünyaya satan betbahtlar yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz İlişseniz, intikamım muzaaf bir surette sizden alınacağını biliniz titreyiniz ben rahmet-i ilahiden ümit ederim ki Mevt'im hayatımdan ziyade dine hizmet edecek ve ölümüm başınızda bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz. Yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Ben bütün tehdidatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayeti okuyorum. Elledine قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل